Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Sevgili dinleyiciler, son programımızda takip eden kardeşlerimiz bilecekler, israf ve israfla alakası olarak dünyevileşme konularını gündeme getiriyorduk. İsraf, bilindiği gibi gereksiz yere az da olsa harcamalar demektir. Haramlara harcanan tüm paralar israf özelliğine girdiği gibi helal olarak İhtiyaçlarımızı lükse harcamak ya da harcama yaparken ihtiyaç konusunda bile olsa gereksiz sarfiyatlarda bulunmak israf kavramıyla ilgilidir. Sadece paramızı değil, Allah'ın verdiği tüm nimetleri, vücudumuz, sağlığımız, manevi nimetler olarak ilmimiz, vaktimiz ve benzeri bütün emanet olarak bize verilmiş olan Allah'ın ihsanını da israf etmemek, hak ettiği yerlere, hak ettiği oranda, hak ettiği şekilde sarf etmek zorunluluğumuz var. Ama lüzumsuz yerlere, haramlara, boşa, malayani hususlara harcamamak mecburiyetimiz var. Eşya ve para da Allah'ın diğer nimetleri gibi elbette hayra götürmeli insanları. Dolayısıyla bunların temelden inkar edilmesi, reddedilmesi, olumsuzlaması... Aynen onları putlaştırmak kadar yanlış bir şeydir. Eşyanın, maddenin, paranın insanı yöneten efendi olmasına, bunların insan için değil, insanın bunlar için yaşıyor, bunlar için çalışıyor olmasına sözümüz var. Dolayısıyla israfı ve haramlara yol açan gidişatı, hayatın merkezine maddeyi, eşyayı, parayı koymamız açısından, ...problem teşkil etmesi olarak değerlendirmeliyiz. Yani onların hakim, insanın da mahkum ve hizmetçi olması. Oyuncağın insanla oynuyor olması esas problem teşkil ediyor. Mal, maalesef bugün insanı, insani değerleri yutuyor. Dünyevileşme çarkı insanımızı değirmen gibi öğütüyor... Düşünmeyi, okumayı, ibadeti ve buna benzeyen her türlü hayrı engelleyen televizyon başta olmak üzere medya ve reklamlar ve ihtiyaç diye ardı arkası kesilmeyecek bir sürü kalemler. Taksitleri ay sonunu düşünen insan dünyada varoluş gayesini, kulluğu, ibadetleri, Allah'a vereceği hesabı, imtihanı maalesef düşünemiyor, unutuyor. İnsanoğlu, Üniversiteye hazırlanan bir genç kadar olsun ahiretine hazırlanmıyor. Cenneti hak etmeye bir öğrenci kadar gayret ve ceht sarf etmiyor. Zengin olmak isteyenler, dünyada apartman dikmek isteyenler kadar ahirette köşk edinmek isteyenler maalesef o yoğunlukta, o çoğunlukta bulunamıyor. Çevremizdeki insanların, hatta Müslümanım diyen nice insanların, Namazında ibadetinde olan nice Müslümanların çoğunlukla gündemini para, mal ve dünyevi hususlar çekip çeviriyor. Her konu paraya çıkıyor. Söz ufak bir tur attıktan sonra para durağında düğümleniyor. Gönül plağı plağı parada parazit yapıp takılı kalıyor. Lüks hayat, daha rahat yaşam dipsiz bir kuyu gibi, bir girdap gibi Tatminsizlik cehennemi olarak bitmeyen ama insanı bitiren sonsuz bir yarış olarak insanı en hayırlı, en güzel şeylerden alıkoyarak engelliyor, yoruyor, perişan ediyor. Yiyen ama doymayan insan, kendine, nefsine, hevasına, kul ve köle olan insan durumuna girmiş insanlarımızın çoğu. Para para diye paralanan insan, şükrü unutmuş, Sabrı lügatlarından çıkartmış. Şikayetin ise bin bir çeşidini tekrarlamakta. Alma tutkusu, verme zevkini katletmiş. Hırs ve tamahın sonu bulunmuyor. İnsanoğlunun iki vadi dolusu altını olsa, Üçüncüsünü ister kutlu sözü, ibret levhası olmaktan çok an çıkmış. Sahabe birbirleriyle hayırda yarışıyordu. İnfakta daha çok cennete, Gidecek unsurlarda yarışıyordu. Şimdiki insan ise fani eşyada, apartman dikmede, araba almada, model değiştirmede yarışıyor. Akıl maalesef midelerin hizmetçisi, gönülse vicdan ve fıtrat ise sesi çıkmayan, susturulmuş vaziyette. Demek ki duyguların esiri olarak hapis hayatı yaşıyor gönül, vicdan ve fıtrat. Evet sevgili dinleyiciler. Dünkü lezzet veya acı bugün yok hükmünde. Akıllı insan, bazı istek ve zevklerini ertelemesini bilen, az önemli ile çok önemliyi ayırt edebilen insandır. İnsan, en çok ortalama olarak 60-70 yaşında hükmü infaz edilecek, müebbet hapisteki bir idam mahkumu gibi gününü bekliyor. Cenneti, ahiret hayatını öne çıkartılmadığı zaman, dünya idam mahkumunun Infazını bekleyen bir duruma geçiyor insanın nazarında. Ölüm olmasa belki bazı zevklerin kıymeti olabilir ama sevgili dinleyiciler ölüm var. Ruh ve ego, ben duygusu ise sonsuzluk ve yarınlarda mutluluk arzu ediyor. Başka şeylerle tatmin olmuyor. İşte bunun için bir çelişki doğuyor. Ölümsüzlük ve ölüm ötesi. Arzuları olan ruhun istekleriyle ölüm arasında bir çelişki. Temel çatışma denilen bu durumdan kurtulmak için insan sonunu yani ölümü hatırlamak istemeyip unutmaya çalışmak için eğer şuurlu bir Müslüman değilse eğlenceye, içkiye ve uyuşturucuya ya da futbol, müzik, televizyon seyretmek gibi avutuculara, uyutuculara yöneliyor. İşte bu temel çatışmadan ölümü yok sayarak kurtulmaya çalışıyor günümüzün İslam'dan uzak kalmış kesimi. İslam insanı öyle yetiştirir ki İslam insanı olan Müslüman, İslam'ın kendisine her an hatırlatılmasıyla bilir ki ölüm yokluk değil, daha güzel, daha hayırlı ve ebedi bir aleme açılan kapıdır, bir hicrettir. Hastalıklar diyarından hastalığın olmadığı, üzüntüler diyarından üzüntülerin olmadığı, geçici her şeyin yokluk ...üzere olduğu dünyadan, her şeyin ebedi olduğu aleme bir hicret. Dolayısıyla böyle bir çatışma, ruhun ölüm ötesi güzellikleri isteyen, ölümsüzlüğü arzulayan anlayışıyla... ...ölüm arasındaki bir çatışma, gerçek Müslüman için söz konusu değildir. Çünkü onun için esas hayat, ahiret hayatıdır. Esas yatırım oraya yapılır, esas güzellikler, esas yaşanılacak yer... Ebedi alem olan ahirettir. Müslüman bunu sık sık hatırlar. Her namazla hatırlar. Her namaz arasında Allah'ı hatırlatan zikir ile, tefekkür ile, Allah'ın nimetlerini yerine kullanma anlayışı olan şükürle, sabırla ve diğer hususlarla hatırlar. Allah'ı hatırlamadığı bir an bile olmaz şuurlu bir Müslümanın. O yüzden ölümle lezzetleri, Tüketmez, ölüm ötesi esas lezzetlere hazırlayan bir anlayışla zorlukların, sıkıntıların, fakru zaruretin bile güzelliğini şimdiden yaşamaya çalışır, şuurlu Müslüman. Evet sevgili dinleyiciler, Allah'ın bizim için seçtiği İslam'ın yaşanmadığı, onun yerine çıkarcı insanların düzeni olan acımasız sömürücü kapitalizmin yaşandığı tüm ülkelerde olduğu gibi, maalesef Türkiye'de de servetin yüzde seksenine, yüzde yirmilik nüfus sahip olurken ve istedikleri gibi harcarken yüzde seksenlik insan nüfusu da yüzde yirmi ile yetinmeye çalışıyor. Dolayısıyla fakirlerin önüne konan mala zenginler daha fazla göz koyuyor. Onların önündeki az nimeti de değişik hile ve dalaverelerle almaya, kapmaya, çalmaya, sömürmeye çalışıyorlar. İslami olmayan sistemlerde bu kapitalist Sistem olarak kapitalin yanında, kapitalistlerin yanında yer alıyor, onlara yardımcı oluyor. Dolayısıyla fakirler aleyhine her gün biraz daha açılan makas, israf ekseninde bu açılışını daha bir feci şekilde sürdürüyor. Fakirler de zenginler gibi yaşama arzusu içerisinde oluyor. Habire reklam ve çevrenin etkisine kapılarak modanın teşvikiyle, Kredi kartı ve benzeri aldatmalarla kapitalist e, yapı fakir insanı da zengin gibi tüketmeye onunla israf yarışına girmeye zorluyor. Halbuki İslami sistem zengini de fakir gibi sade hayatı yaşamaya her maldan ve kazandıkları ol, kazandıklarından olduğu gibi harcadıklarından da hesaba çekileceği şuuruyla malının önemli bir kesimini Allah yolunda harcamaya ve ...dünyada fakir gibi yaşamaya... ...insanları teşvik ediyordu... ...İslam bu teşviki yaparken... ...maalesef... ...bugün İslam'ın teşvikinden çok daha... ...çığırtkan bir şekilde... ...insanları... ...etkileyen... ...kapitalist sistem ise... ...herkesi zengin gibi harcamaya... ...tasarruf etmeyip... ...israf etme yarışına çağırıyor... ...evet... Kapitalist düzen ve bunun içerisinde yaşayan kapitalistleşen modern insan tüketici ve israfçı bir anlayışla tüketim ve israf adlı şeytanları tatmin etmek, onları doymayan bir yapıları olduğunu unutup onları doyurmak için dipsiz bir kuyuya dalıyor. Daha çok harcamak için sağlığından, onurundan, evinden, aile hayatının güzelliklerinden, çoluk ve çocuğuna hayırlı yönüyle istikamet verme görevlerinden, cemaat çalışmalarından, ilimden, ailesine faydalı görevlerini yerine getirmekten, hatta insanlığından ve Müslümanlığından, ahiretinden tavizler veriyor. Habire koşturuyor, habire çalışıp çabalamaya gayret ediyor, sırf dünyevi beklentilerini, ...doymayan nefsini doyurmak ve habire ihtiyaç diye takdim edilen şeyleri yerine getirmek için çalışıyor, çalışıyor. Tabii ahirete çalışmak, ibadet içinde hayırlı bir insan olup imtihanı kazanmak çok geriye atılan, çok gerilerde önemsiz bir işlev haline geliyor. İnsanlar hatta biriktirdikleri kazandıklarını harcamayla da yetinmiyor... Alışverişin dayanılmaz bir hafifliğini yaşayarak, alışveriş kolik olarak kredi kartlarıyla alışverişin hazıra biriktirmeye dayanmayan şeklini bile kullanmaya çalışıyor. Kredi kartlarıyla alışverişin nasıl bir israfa yol açtığını, 2004 yılı ilk ayları itibarıyla 21 bin dolaylarında olduğunu okumuştum basından kredi kartı sahiplerinin. Şimdi... Ortalama olarak e, en az 25 bin, dolarların, 25 bin civarında e, kredi kartı kullanan insanın sayısı olduğunu değerlendirebiliriz. E, 75 milyona yakın nüfus olduğu düşünülürse her üç kişiden birinde kredi kartı var demektir. Çocukları, ihtiyarları, kadınları, çalışmayan kadınları dışarıya çıkarttığımızda hemen her insanın namazlısıyla, niyazlısıyla e, faizin haram olduğu bilincine sahip insanıyla kredi kartı kullandığını ya da e, kredi kartı kullananlara esnafın e, post makinalarıyla hizmet ettiğini düşünebiliriz. Evet, 75 milyon nüfuslu bir ülkede, e, Müslümanların çokça yaşadığı düşünülen ülkede 25 milyon civarında kredi kartı sahibi insan var. Cebinde kredi kartı denilen tüketim canavarı olanlar, Ayağını yorganına göre uzatma ihtiyacı da hissetmiyor. Yorganları kısacık da olsa ayağını alabildiğine uzatıyor, sarkıtıyor. Sonradan ayağının niye üşüdüğünü, bütün vücudunun niye hastalandığını merak edip kendisinden başka suçlu aramaya kalkıyor sevgili dinleyiciler. Çünkü para insanı gıdıkladığı gibi kredi kartı da gıdıklıyor. Alışverişi teşvik etmek için ben varım burada. Al alabildiğin kadar diyor ve insanoğluna marketlerin süper ve hipermarketlerin reklamların e, çevrede gördüklerinin e, alabildiğine hitap ettiği alma duygusu artık sınır tanımadan her şeyi alma ihtiyacı içerisinde olduğunu düşünerek ne kadar para kazanırsa kazansın. Alınacak şeylerin tükenmediği bir ihtiyaç makinesi haline getiriyor insanı. Halbuki insan sadece ve sadece Allah'a kulluk yapma göreviyle görevlenmiş, maddesini tatmin etmekten öte manasını, ruhunu huzura kavuşmak için yaşadığını anlamak zorunda olan bir bilinçle, bir mesajla takviye edilmişti. İnsanın maddesinden daha önemli olan manası vardı. Ruhu, vicdanı, gönlü ve manevi duyguları vardı. Ama bunlar çok geri plana atılmış. Bunların ihtiyaçları asgari düzeyde bile yerine getirme durumu ikinci, üçüncü dereceye bırakılmış. Varsa yoksa midesi, kıyafeti, e, makyajı, görünümü, vizyonu, e, imajı öne çıkartmış, çıkartılmış ve ...materyalist insanların maddeye bakışı gibi maalesef Müslümanların Müslümanlıktan uzak bir yaklaşımla maddeye, dünyaya, dünyevileşmeye, eşyaya birinci derecede önem verdiği bir kapitalizm maalesef gönüllerde de İslam'ın önünde yer almış durumda. İtirafı zor da olsa bunu kabul etmek, kapitalist insanın artık sadece batıda değil, batıllaşmaya ramak kalmış... Doğulu ülkelerde de Müslümanım diyen gönüllerde de yer ettiğini değerlendirmek zorunluluğumuz var. Evet kapitalizmin, holdinglerin, hiper ve süpermarketlerin, reklamların, modanın ve benzer özelliklerin israfı teşvik etmek için uyguladıkları bin bir çeşit göz boyayıcı illüzyona kapılıyor günümüz insanı. Söz gelimi bir iki kalem mal almak için girdiği süpermarketten arabayı doldurmadan çıkamıyor. Cebinin boşaldığını da fark etmiyor. Nasıl olsa kredi kartı var. Parası yoksa da taksit imkanı var. Al üç ay taksitle, beş ay taksitle, on ay taksitle diye... ...artık her şey taksite bağlanmış... ...ve kapitalist düzen taksitle mal satmayı... ...peşin mal satmaktan daha cazip hale getiriyor. Çünkü peşin parayla satsa... ...insanların ancak parası kadar e, eşya alması gerekiyordu. Taksit denilince... Artık insanlar e, yorganını ayağını hesaba katmadan alabildiğine, alışverişin cazip getirici, kandırıcı özelliklerine aldanabiliyor. Düşünmüyor ki insan kendisine bu imkanları sağlayanlar, kredi kartı, taksit ve benzeri imkanları sağlayanlar bunları hayır olsun, sevap olsun diye yapıyor değiller. Ve bu yapılanlar da aslında adi hırsızlıktan daha çirkin bir dolandırıcılık diye ...düşünmek zorundayız. Akılla düşününce bunca israfa... ...gereksiz harcamalara yönelmeyecek insanı... ...değişik uyutucu ve uyuşturucularla... ...düşünemez hale getiriyorlar. Zaten pek çalışmaz hale getirdikleri... beyinleriyle değil de... ...gözleriyle düşündürüp aldatıyorlar... ...kapitalist, e, sömürücü... ...sistemler ve insanlar. İsraf çoğunlukla psikolojik tatmin için... ...göz aynası aracılığıyla... İnsana cazip getiriliyor. Şeytan kötü amelleri, israf ve savurganlığı güzel göster göstererek uygulatıyor. Reklam, pazarlama hileleri, albenili ambalajlar, şuur altına hitap eden kapitalist cambazlıklar, şeytanın illüzyon küresi, sirk aynası oluyor. Günümüzde çirkin şekilde sahnelenen tiyatroda bunlar gözüküyor. Öyle bir sömürü düzeni içinde, öyle bir karanlık ve fırtınalı cahiliye döneminde yaşıyoruz ki sevgili dinleyiciler, kapitalizm adı konulmamış olsa da din olmuş. Para da kapitalistleşen halk için tanrı, banka tapınak, çek ve hisse senedi kutsal kitap gibi durumda maalesef. Evet, İslam'dan başka dine teslim olmaması gereken muvahit Müslümanlar Tevhidi kendi işlerinde, kendi işlerinde, kendi yaşayışlarında, ailelerinde ve toplumlarında ikame edemedikleri, yaşamadıkları için öncelikle kapitalizm dinine savaş açmak zorundadırlar. La ilahe deyip illallah'a adım atabilmek için. Bugün reddedilmesi gereken ilah anlayışlarının başında tanrılaştırılan para, mabet haline getirilen banka ve sistemi Faiz denilen bir nas ve menfaatçilik, çıkartçılık ve sahip olunması istenilen dünya ve dünya dünyevi eşyalar söz konusudur. La ilahe demek isteyen insan evvela oralardan başlayıp bunları reddedip illallah'a ancak yaklaşabilmelidir. İşte bu reddetmek, Allah'tan başka ilah anlayışlarını, aşırı sevgi, aşırı tutku, aşırı beğenmek, ve onlardan mahrum olmaktan aşırı korkmak anlayışları içerisinde reddedilmesi gereken dünyevileşmek ve savaşılması gereken kapitalizm ve materyalizm anlayışı öncelikle yapılacak bu savaş onların safından çıkmakla onların tuzağından kurtulmakla onları beslemekten o sahte ilahları cilalayıp arındırmaktan vazgeçmekle başlamalıdır. Dolayısıyla onlara yardımcı olan, onların tuzağına düşen insanın o sahte tanrıların etkisinden kurtulması, onları reddetmesi elbette beklenilmez. İşte bunun için ihtiyaçlarımızı gözden geçirmek, neyin ihtiyaç, neyin lüks olduğunu, harcamalarımızı gözden geçirmek, neyin e, helal bir harcama, neyinse israf olduğunu, kazandıklarımızın tekrar değerlendirmesini yapmak, hangilerimizin, kendimiz için ailemiz için kullanılmamız kullanmamızın caiz olduğu paramızın ne kadarında fakirlerin fukara'nın dinin İslam'ın hakkı olduğunu tekrar gözden geçirmekle imanımızın tazelenmesi başlayacaktır. Tevhidi düşüncemizin ret ve kabul anlayışı yeniden düzenlenecektir. Sevgili dinleyiciler, garibanların alın terini Vampir dişleriyle sömürüp hortumlayan sömürücü odakları Müslümanların ve Müslüman geçinenlerin gereksiz tüketim hastalığı sebebiyle bu zulmü sürdürüyorlar. Müslümanlar destek olmasa Müslümanlar yardımcı olmasa bilinçli veya bilinçsiz sömürü odaklarına kanlarını terlerini pompalamamış olsalar inanın kapitalizm ve onun gibi İslam dışı düzenler çok kısa bir zamanda yerle bir olur tarihin çöplüğüne atılır. Namaz kılan Müslümanlar bankalardan paralarını çekse, haramdır, faizdir, günahdır dese ve o yüzden bankayla ilişkilerini tümüyle sıfırlasa, kredi kartı kullanmasa, taksitle alışverişten kaçınsa, zaruri ihtiyaç kategorisine girmeyen malları satın almasa, bankacı kapitalist sömürü düzeni kendiliğinden devrilecek, çok kısa bir zamanda yerle bir olacak, yıkılacaktır. Müslüman, bütün dünyada Müslümanlar Amerikan dolarını boykot etseler söz gelimi, dolar tepe takla hemen düşecek, ABD çok kolay tarihin çöplüğünde yerini almanın eşiğine gelecektir. Sömürü düzenleri paranın sırtında egemenliklerini sürdürüyorlar. Firavunlar ezdikleri fakir insanların, köleleştirdikleri insanların omuzlarına basarak güçlerini, egemenliklerini sürdürdükleri gibi... Evet sömürü düzenleri de paranın sırtında fakirin fıkaranın alın terinin emeğinin sırtında hükümlerini egemenliklerini düzenlerini sürdürüyorlar. Halkın israflarıyla beslenen hortumları kesilmiş olsa zalim israfçı düzenler de hak geldi batıl zail oldu hükmü gereği üflemekle yıkılıverecekler aynen Mekke'nin fethinde değili vererek asasının ucuyla dokunulu verilerek yıkılan putlar benzerinde olduğu gibi Siyonizm ABD ve onların işbirlikçisi düzen ve etkili çevrelerle mücadele etmede güçleri yetmediğini düşünen samimi Müslümanlar aslında hiç de güçsüz değiller. Hiç de güçleri yetmiyor değil zalimleri sırtlarından atmak için. Günümüzde zalim ve emperyalistlere karşı en etkili silah Birinci sırada değilse belki ikinci sırada paradır. Birinci sırada gerçek samimi bir iman en büyük güçtür zalim ve e, zalimlere yardımcı olan anlayışlara karşı. Ama günümüzün zalimlerinin, emperyalistlerin birinci derece taptıkları put para olduğu için onları o putlarını altlarından alarak devirmek en kolay yoldur. O yüzden... Kapitalizm ve kapitalistler için para her şeydir. Gariban halk kendi cebinden onların midelerine giden hortumları onları besleyen hortumları kesiverse kendisi de canlanacak dirilecek kendi kanıyla beslenen azılı düşmanı olan kapitalist ve emperyalist insanlar da parazit olmaktan çıkacaklar. Ve o parazitlerden de kurtulmuş olacak onun bünyesi. Ve o parazitlerin hep kemirdiği için, sömürdüğü için canlanamayan, dirilemeyen, ayaklanamayan o zayıf hastalıklı bünyesi o parazitlerden, asalaklardan kurtularak eski güçlü bünyesine, pehlivan cüssesine kavuşmuş olacak. O yüzden sevgili dinleyiciler para ile yapılabilecek Önemli mücadelelerimiz Önemli cihadımız Önemli savaşımız vardır Kur'an-ı Kerim biraz da bu yüzden olacaktır ki Müminlere cihadı emrederken Önce mallarıyla cihadı öne çıkartır Mallarınızla Yani parantez içinde Paranızla e, Maddi imkanlarınızla e, Maddi güçlerinizle e, Ve ondan sonra canlarınızla Allah yolunda savaşın Cihad edin denilir İşte bu azgın canavarlar da Maddeyi putlaştıran sömürücü kapitalistler de ancak gereksiz tüm harcamalar kısılarak aç bırakılıp ölüme mahkum edilebilerek onların hem kendilerinin kendilerine zararları önlenmiş hem de topluma dünyaya zararları sona erdirilmiş olacaktır. Evet sevgili dinleyiciler adı üstünde kapitalizm kapitalin paranın yani israfın egemenliği demektir holding, kartel, banka ve hortumcularla yardımlaşıp, işbirliği yapan ve daha çok onların düzenli olduğunu ispatlayan kurulu kapitalist düzenler, haksız vergilerle, harçlarla, enflasyonla, fakirin cebindeki parayı e, zalim düzenlere aktarmakla, kapitalistlere aktarmakla yetinmez, hırsız sömürücülerin binbir hile ile halkı dolandırıp kazıklamasına yasal çanaklar da tutarlar. Daha çok ihtiyaç adı altında ihtiyaç adlı tuzağa Kurulan israf yemiyle fakir halk gafil avlanmaya çalışılır. Ne zorluklarla biriktirdiği para, e, zalim kapitalist düzenlerin ve egemen güçlerin büyük israflarına ayrılır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını zenginlere peşkeş çekmek, banka boşaltanlara ve diğer hortumculara ceza vermek yerine onların boşalttığı bankaları fakir halka vergiler bindirerek, Ödetmek zalim düzenlerin temel görevlerinden sayılır. Bütün bu zulümlerin arkasında yatan temel faktör sevgili dinleyiciler aslında israftır, gereksiz harcamalardır, dünyevileşmektir ve dinin ihtiyaç kabilinden saymadığı fakirin hakkının çarçur edilmesidir, Allah'ın emanet olduğu mal ve paranın çarçur edilmesidir, faizin, sigortanın, Tüm toplumu saran anaç israf açısından tahripatı aslında hesap edilmeyecek büyük boyuttadır ve bunun izale edilmesi e, İslam dışı anlayışların kurutulmasından başka şekilde mümkün değildir. Sivrisineklerle mücadeleden önce bataklığın kurutulması bu kapitalizmin ve sömürücü düzenlerin İslam dışı insanlık dışı olduğunun bilinmesi ...ve mücadelenin ona göre yapılması... ...la ilahe... ...ifadesinin, açılımının... ...bugünkü toplumlar, bugünkü... ...İslam dışı anlayışlar açısından... E, ...güncelleştirilmesi gerekmektedir. Evet sevgili dinleyiciler... E, ...insanlarımızın... ...israfı, toplumun... ...ve sosyal, siyasal yapının... ...israfıyla yakından alakalıdır. O yüzden devlet dairelerinde... sözgelimi müthiş ins insan israfı vardır. İnsana göre iş değil... İşe göre insan aranması gerektiği halde hep belirli anlayışlar içerisinde e, politik e, zihniyetlere yardım olsun diye ihtiyaç olsun olmasın belirli bürolara, belirli dairelere insan doldurulur. İş olmasa da maliyetler yükselse de e, gariban halkın sırtına yüklense de zararlar hantal bir ekonomi unsuru olarak e, siyasal yapı gereksiz yere insanları harcar, tüketir. Yine devlet dairelerinde vakit israfı da çok ciddi boyuttadır. Hastaneye işi düşenlerin saatleri, sözgelimi sigortalı hastaların ya da fakir hastaların devlet hastanelerindeki saatleri belki bazen günleri kuyruklarda geçer. Emekli maaşı kuyruğu gibi hemen her devlet kurumunda işi düşen kişilerin vakitlerinin israfı günlük toplam kim bilir kaç milyar saati bulmaktadır. Aslında vakit israfı sevgili dinleyiciler nakit israfından, para israfından çok daha vahim sonuçlar doğur, doğurur. Ama insanlarımız vaktin kıymetini bilmediği için, ömürlerinin boşa geçmesine önem vermedikleri için bu israfı önemsiz sayarlar. Hatta bu israfı e, gönüllü olarak alabildiğini artıracak şekilde e, tuzaklara e, rıza gösterirler. Kahvelerde ömür tüketen, televizyonlarda maç e, seyretmek için ömür tüketen insanların saatlerinin hayrak kullanılsa ne kadar maddi ve manevi kazançlar elde edilir, kim hesaplayacaktır? Evet sevgili dinleyiciler, vakit nakitten çok daha kıymetlidir. Trafikte, kahvede, maçta, televizyon karşısında İnsanların zamanları hep israf edilir durur. Belediye otobüsü saatinde gelmediği için, trenler saatinde çalışmadığı için, bilmem kaç dakika geciktiği için duraklardaki o kadar insanın vakitleri israf olur. Toplantılar, dersler, düğünler, programlar hep duyurulan saatten hayli geç başlar. Çünkü vakitlerin israfı nedense bazılarının pek hoşuna gider. Vakit öldürmenin adı kimilerine göre felekten gün çalmaktır. Dersi kaynatmak, uzunca tatil yapmak, boş vakit geçirmek kazanç sayılmaktadır, böylesine müsrif insanların anlayışına göre. Bazı alimlerin yemek yerken, uyku uyurken geçen vakitlere bile üzülüp, bunu azaltacak formüller bulmaya çalıştıklarını günümüz insanına anlatamayız. Evet günümüz insanı da namaza, ibadetlere, ev halkına, hatta kendine ve Rabbine vakit ayıramamaktan şikayet eder. Komşusunu kardeşini ziyaret edememek için birinci derecede bahane, vakit yokluğudur, zamanı olmadığıdır, iş yoğunluğudur. Ama vakitlerini nerelere, nice haram ve lüzumsuz şeylere israf etmez ki? Tembelhane demek olan kahvehanelerin sayısı ve içinde ömür tüketen, kendini tüketen insanların oranı cami ve kütüphanelerle karşılaştırma yapılsın, ne dediğimiz, Kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Televizyon karşısında katledilen saatler, insandan dünya ve ahirette intikamını almayacak mı zannediliyor? Allah saatlerimizi böylesine çarçur etsinler, lüzumsuz yere harcasınlar, boşa tüketsinler, hatta zararlı olacak yerlere sarf etsinler diye mi ömrümüzü verdi, zaman nimetini bunun için mi takdir etti dersiniz? Eskiden bilinmezdi geyik muhabbeti denilen yaniler artık allanıp kullanılıyor ve boynuzlar takarak insanlarımıza sunuluyor. Geyik muhabbetlerinin boynuzları insanın gönlüne darbe vurmuyor mu zannediyorsunuz? Anketlere baktığınızda, istatistikleri okuduğunuzda tatili en bol ülke Türkiye olarak e, sayılıyor. Birinci sırayı böylesine olumsuz şeylerde Türkiye başkalarına kolay kolay kaptırmıyor. Buna rağmen nefis tembelliği seviyor, israftan yana doymaz bir açgözlülük sergiliyor. Ne kadar fazla tatil olursa olsun, insanın vakti ne kadar boşa geçirilmiş olursa olsun, nefis doymuyor, daha fazlasını istiyor. Nefsin tatmini ancak ona helal yoldan, kafi gelecek kadar ve Allah'ın imtihanını unutmadan, Müslümanca değerlendirilerek ancak Gönüller huzura kavuşulacakken gönlü doyurmak değil nefsi doyurmak birinci dereceye çıkıyor ve insanlar doymasını bilmeyecek nefsini tatmin etmek için hayatlarını tüketip gidiyor. Sevgili dinleyiciler moda adlı bir maske gözümüzün önünde çokça sırıtarak kırıtarak geçiyor. Evet. Moda adlı bir maske takarak çok sayıda farklı iş alanı, sektör olmuş, yolunacak kaz veya kız arıyor. Genç erkeklerin hayalarını, Müslümanca yürüme hakkını çalmaya çıkan genç kadınlarımız, kızlarımız, ava giderken aslında avlanıyorlar. Bu moda canavarı ne israflarla karnını doyuruyor, düşünen pek çıkmıyor. Moda baştan sona israftır, hem haddi sınırı ve ölçüyü aşmak anlamında israf, hem de Savurganlık anlamında israf. Biliyorsunuz ki israf iki anlama geliyordu. Birincisi Allah'ın hududunu çiğnemek, Allah'ın sınırlarını aşmak, hududu aşmak, ölçüyü aşmak demektir. İkincisinde de savurganlık anlamına geliyor. İşte çevremizdeki hayat anlayışı özellikle moda gibi israf anlayışları e, her iki anlamda da insanımızı mahvediyor. 70 milyonluk ülkede bir çekilişte 36 milyon adet milli piyango bileti satıldığını düşünürsek israfa ne kadar bütçe ayrıldığını da değerlendirebiliriz. Açlıktan dem vuruluyor. Fakir halkın e, işte açlık sınırı altında, fakirlik sınırı altında yaşadığı değerlendiriliyor. Buna rağmen 36 milyon adet milli piyango bir çekilişte İnsanlara sunulabiliyor, satılabiliyor. Kim demiş Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz diye. Milli takım kadar milli marş gibi milli olan piyangoya diğer şans oyunları adı verilen kumar çeşitlerini de ilave edin ve halkın hırs ve hayallerini sömürüp paraya çeviren kumarbaz düzene mi, geçimden başka bir şey düşünemez hale getirilip inanç ve ahlaki değerlerden soyutlanan kurban garibana mı daha çok kızmak gerektiğine siz karar verin. Kur'an'a göre dini anlamına gelen milli kavramının piyango gibi kumara alet edildiğini, dolayısıyla nasıl bir dinden bahsedilmesi gerektiğini düşünüverin. Evet, Kur'an'a göre dini anlamına gelen milli piyangonun halk açısından ne büyük israf olduğunu, bu kumara ne kadar para ayrıldığını düşünmek bile israfın boyutlarının ne büyük olduğunu göstermeye yetip artar sevgili dinleyiciler. Masum ve mübarek atlar bile alet edilir kumar atlı soygunlara ve israflara. At yarışlarına her hafta yatırılan umutların, paraların, mutlulukların hesabını kim tutacaktır? Toto, loto, sayısal, kazı kazan gibi cadı kazanlarına her ay yenileri ilave edilmeye çalışılır. Televizyon kanalları da israfa, yarışma ve para dağıtıyoruz maskesi takarak halktan Alıyor veya çalıyor değil ona veriyor görüntüsünü sihirli kutu sayesinde gözünü boyadığı halka hizmet adıyla bu israf ve e, kumar yarışına katılır. Hep halk kandırılarak israfa gönüllü olarak koşturulur. Olan yine fakir halka olur. Kapitalizmin nasları durumundaki sloganlar hizmet eder bu israfa. Halka hizmettir. Hizmette sınır yoktur. Hatta halka hizmet hakka hizmettir denilir. Hatta aynen vergilendirilmiş her türlü haram paranın kutsal olduğu anlayışı dayatıldığı gibi e, nice İslam'a ters sloganlar e, İslami anlayışmış gibi hakka hizmet e, adıyla takdim edilir. Sevgili dinleyiciler... At yarışı, piyango, loto, şans topu, 10 numara gibi resmi ve milli kumarlardan halkın cebinden çıkan paranın 2001 yılında 1 katrilyon 37 trilyon olduğu, 2002 yılında ilk 8 ayında 1 katrilyon 198 trilyon liraya yükseldiğini, 2004 yılında tahmin olarak bu paranın 2 trilyonu geçtiğini biliyoruz. Evet, Iki, e, i̇ki katrilyon e, kadar bir para sadece kumara yatırılabiliyor bir yılda fakir kabul edilen halkın çoğunluğunun cebinden çıkarak. Halk evine ekmek götürmekte zorlansa da sigaraya kumara yatıracak parayı bulabiliyor demek. Bu hale gelen vatandaşı kandırıp umut satmak da ona hizmet etmekle görevli İslam dışı anlayışlara düzene düşüyor elbette. Halkın cebinden çıkan bu paraların yarısından çoğu milli piyango ve benzeri anlayışlarla loto şans topu e, gibi yarışlarla e, vergi adı altında ve paraların e, önemli bir kesimini devlet e, kumar olarak işlettiği için e, devlete e, gittiğini halkın cebinden çıkan bu kumar paralarının çoğunun devlete gidip oradan da çekecek imamıyla, müezziniyle, e, sıradan öğretmeni ve memuruyla e, insanlara e, dağıtıldığını e, ya da e, yerli yerine sarf edilen paranın da içinde bu kumar paralarının bulunduğunu bir verelim. Halkın cebinden çıkaran bu paraların çoğunun gittiği yer e, gibi diğer kalanlar da Ahmed'in parası Mehmet'e, Mehmet'in parası Hasan'a giderek kumar vebalini kazanan da kaybeden de herkes sırtına yükleniyor. Psikolojik, sosyal ve daha önemlisi din yönüyle aslında kaybeden hep gariban, fakir insan oluyor, halk oluyor. Ya çıkarsa diye umutlarını bağlıyor, sukutu hayallere uğruyor. Ee, i̇çlerinden bin kişiden bire e, ancak çıkabilecek bir paranın çıkmış olsa da aslında insanın, e, kaybettiği, kazananın da kaybettiği, kazananın olmadığı bir e, ahiret açısından e, kesin kayıp olan bir e, yarışa giriyor kumarbaz vatandaş. Milli piyangoya, e, sayısala, at yarışına ve benzeri şeye katılarak. Evet sevgili dinleyiciler, dolaylı ve do dolaysız bunca vergi vermek yetmiyor mazlum halka, bir de bu tür kumarlarla Enayi vergisi veriyor, cehalet vergisi ödüyor. E, tabii bu ödenen verginin aynı zamanda günah olarak karşısına çıkacağını da unutmuyor. E, enayi vergisi, cehalet vergisi gibi verdiği e, İslam dışı anlayışlarla ödediği paraların karşılığının. Dünyada huzursuzluğu, ahirette cehennemi dişinden tırnağından artırdığı, çocuklarının da hakkı olan para ile ...satın almaya çalışıyor insanlar. Ne kötü bir alışveriş yapıyorlar. Evet... ...dünyada huzursuzluğu, ahirette de... ...cehennemi, dişinden... ...tırnağından artırdığı, çocuklarının da... ...hakkı olan parayla satın alıyor insanımız. Cehenneme gitmek de... ...parayla e, oluyor maalesef... ...günümüzde. Ne kötü bir alışveriş. Kur'an-ı Kerim'de... ...Bakara Suresinin 16. ayetinde... ...işte onlar... ...hidayete karşılık dalaleti satın aldılar. Ancak...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 ee, bu kumarbaz, bu gayrimeşru yapının, sosyal ve siyasal yapının eseridir. Doğru ama bu oyuna gelen halkın, gariban insanın hiç mi kabahati yok? Hatta bunlara seyirci kalan Müslümanların, tebliğcilerin, hocaların, bizlerin hiç mi bu oynanan oyunun e, değişmesi için, gayreti yeterince yapmadığımız için hiç mi vebalimiz yok dersiniz? Ülkenin niye kalkınamadığını, maddi yönden batı ülkelerinin çok gerisinde kaldığını e, yine bir israf özelliği olan faiz örneği çok iyi açıklar. E, 1993 e, ile 2002 yılları arasında son 9 yılda Türkiye Cumhuriyeti tam 211 milyar dolar faiz ödedi. Bugün de 90 milyar dolar yıllık faiz ödeme durumunda kalıyor sevgili dinleyiciler. Evet. 9 yılda faize ayrılan 211 milyar dolar yatırıma yöneltilebilse kişi başına ne kadar zenginlikler artacaktır? Onu kimler nasıl hesaplayacaktır? Evet, ayda 2 milyar 833 milyon dolar, günde 93 milyon dolar, saniyede 1078 Amerikan doları halkın fakir fukaranın cebinden çıkıp faize ayrılıyor. TC'nin 2003 yılında ödeyeceği borç faiz ödemeleriyle İstanbul Boğazı'na 142 adet Boğaz Köprüsü yaptırabilecek miktarlarda olabiliyor. Evet örnekleri çoğaltmak mümkün sevgili dinleyiciler. Ama ben e, israfın sadece bir boyutu olan kumar ve faize e, ayrılan bu paralarla neler yapılacağını sadece düşünme açısı açısından e, örnek olarak sundum. İsraf denilince akıllarına sadece para ve mal gelen insan, maddeden daha önemli şeylerin varlığını kabul etmiyor olmalı. Esas israf sevgili dinleyiciler, daha büyük değerler üzerinde olmaktadır. Sağlıklarını, ilimlerini, akıllarını, gönüllerini, enerjilerini, imkanlarını, fırsatları, Allah'ın açtığı kredi ve avansı yani hayatı israf edip boşa harcayanlar, aslında daha büyük israfçı ve daha büyük müsriflerdir. Paradan daha önemli şeyleri sarf ettikleri, gereksiz yere sarf edip harcadıkları için. Bu dünyada israflarının hesabı sorulmasa bile, bütün insanlar öteki dünyada, sağlığını nerelerde harcadığından, malını nereden kazanıp, israf için mi, meşru yolda mı, nereye harcadığından, ilmine uygun davranıp davranmadığından, yani ilmini israf edip etmediğinden, Gençliğinin hakkını verip vermediğinden yani ömrünü israf edip etmediğinden mutlaka hesaba çekileceklerdir. Sigaraya ayrılan paranın ne tür israf olduğunu ister birey olarak ister toplum olarak sigara parasıyla neler yapılabileceğini daha önceki e, konuşmamda söylediğim için sadece e, değinerek geçiyorum. İsrafın ne olduğu Tanınması, anlaşılması için lüksün ne olduğunun da bilinmesi, lüksün tanımı için de zaruretin doğru bilinip anlaşılması gerekmektedir. Örnek olarak tatil kavramını ele alabiliriz. Şu yaz sıcakları günlerinde tatile çıkanlarımız ya da tatil hazırlığı içinde olanlarımız ya da tatil e, hikayelerini anlatıp başkalarına özendirenlerimiz televizyonlarda gazetelerde tatil reklamları için Müslümanların bile paralarının işte beş yıldızlı altı yıldızlı otellerde nasıl çarçur edileceğini özendirerek anlatan e, e, yerlerimizin durumları e, e, tekrar gözden geçirilmeli tatil kavramını dikkate aldığımızda tatil ihtiyaç mıdır ihtiyaç ise ise kim için ihtiyaçtır? Ne kadar bir tatil ihtiyaçtır? Nasıl bir tatil ihtiyaçtır? Hangi şartlarla olan tatil ihtiyaçtır? Bunları değerlendirmek gerekir. Aslında tatil ne demektir? Tatil tembellik, boşa vakit geçirmek, zamanı israf etmek, parayı israf etmek, israf edilecek ne varsa bütün onları bulup boşa harcamak demek midir? Bugünün anlayışına göre tatil bu demektir ve böyle bir tatil Müslüman için hiç de olumlu, hayırlı, güzel bir şey değildir. Müslüman aslında ne namazından, ne dininden, ne Müslümanlığından, ne hayır için gayret edip çalışmasından tatil yapabilecek bir dinini, insani özelliklerini bir tarafa bırakıp e, tatile çıkartabilecek bir insan olamaz. Dolayısıyla tatil kavramının bile israfla, lüksle, e, gereksiz harcamalarla bağlantısının kurulması, sılayı rahim gibi zaruri e, ihtiyaçlarla memleket ziyaretlerinin tabii ki israfa kaçmadan yapılması gerektiğinin ayrı bir husus olduğunun e, değerlendirilmesi gerekir. Kadınların fazla takıları israf olarak bir göz önüne getirilsin. Kiminin 5-10 bilezik, 5-10 altını, kolyeleri, gerdanlıkları vesaireleri. Avrupa'da kadınlar bile böylesine altın, gümüş gibi kıymetli eşyalarını vücutlarında sergileme gereksizliğini hissetmiyorlar. Elbette kadınlara süs eşyaları sevdirilmiştir ama bu konuda da aile bütçesinin zorlanmaması, gereksiz özendirmek ve israfa teşvik etmek manasında başka kadınlara, fakirlere kötü örnek olunmaması ve haddi aşmaması gerekmektedir. Yine bankalarda yatan paralar, yastık altında durulan paralar hep israf kavramıyla ancak izah edilebilir. İslam fıkında mesela para ve kıymetli eşyanın bir küpe saklanması, sandığa konulup toprağa gömülmesi israf sayıldığı için caiz görülmez. Ken sayılır. ''Kullanılmayan arsaların, bahçe ve tarlaların boş olarak tutulmasına bile onay vermez dinimiz.'' ''Söz gelimi üç yıl üst üste ekilmeyen, faydalı şekilde kullanılmayan, yani israf edilen arsa, tarla veya bahçelerin işleyecek insana verilmesini dinimiz tavsiye, hatta emir ve teşvik eder. Hükme bağlar. O yüzden Müslüman israf insanı olamaz, savurgan bir pozisyona giremez, girmemelidir.'' İnsan israfı bazen beyin göcü, göçü şeklinde de e, ülkemiz açısından e, kendini göstermektedir. Yetişmiş eleman israfı nice zorluklarla yetişmiş e, kaliteli insanın uygun şekilde değerlendirilememesinden harcanmasından dolayı yani israfından dolayı hem devletin hem cemaatlerin hem toplumların ciddi problemidir yetişmiş insanları harcalama, harcamak. Okullarda geçen zamanın, askerlikte geçen zamanın kaçta kaçı verimli ve gerekli ve ne kadarı da israftır kimse bunun hesabını yapmaz, bunun sorgusunu e, sormaz. Bunu okullardan ve askerlikten geçmiş her insan bilir ama yetkililer israfsız bir dünya istemedikleri için bilmezlikten gelirler. En az beş milyon erkek işsiz iken karı koca çalışanların durumu israfla izah edilemez mi? E, dolayısıyla kocaları çalıştığı halde kadınların Türkiye'de tezgahtar ve sekreter gibi çalışmaları israf açısından tekrar bir araştırılmalıdır. Bu e, ailede karı koca çalışmaları, kadınların gereksiz çalışmaları önlenerek iş yerinde e, boş istihdam elde edilerek işsizlere iş imkanları e, sadece bu yolla bile çözülebilir diye düşünülebilir. Kadınların e, gereksiz e, çalışmalarını elbette vurguluyoruz yoksa helal yoldan meşru şekilde e, bir ihtiyacı karşılayacak şekilde çalışmalarının e, e, eleştirisi konumuz e, değil. İş yerinde erkeklerle birlikte süslü püslü bir bayanın hem kendisi hem çevresinde ne gibi israflara yol açtığı e, israf ak konusu açısından değerlendirilmelidir sözümüz biraz onunla alakalı. Kazandığının kaçta kaçını kendini güzel göstermeye gider İş yerindeki bazı kadınların çalışmaları. Her çeşit kozmetik araçları, moda ve yan ürünlerinin durumu yine israf açısından özellikle kadınlarımızın tükettikleri israf açısından değerlendirilmelidir. Ee, bir araştırma yapılmış. Ee, dünyada sadece makyaja bir yılda 18 milyar dolar harcandığı Iı, ...tespit edilmiş. Sağlık için dünyadaki sağlık problemlerinin ıı, düzelmesi açısından... ...12 milyar doların yettiği, ıı, eğitim için 5 milyar dolara ihtiyaç olduğu düşünülürse... Iı, ...makyaja ayrılan bir yılda 18 milyar doların ne büyük bir rakam olduğu ıı, gündeme gelir. Dolayısıyla sadece makyaj değil, ıı, moda sektörü için... Ee, ne paralar harcanıyor sadece moda için değil e, lüzumsuz tüketim için gereksiz e, e, teknolojik aletler için ne kadar para harcanılıyor bunların hesabı yapılmalı en azından Müslümanlar bu tür gereksiz harcamalar konusunda kurban pozisyonuna gitmemelidir. İlaç israfı bile önemlidir. Ee, Avrupa'da reçetelere nadiren ve bir iki çeşit yazılan ilaçların çoğu kutuyla değil tane ile hastaya yetecek kadar verilirken Türkiye'de eczacıları ve daha çok da çoğu yabancı ilaç ücretile, üreticilerini e, semirtecek boyutta reçeteler önlü arkaları e, e, doldurularak yazılır. Bazen birkaç sayfa e, doldurulur reçete. Herkesin evi kullanılmayan ilaçların deposu şeklindedir. Kimi insan ilaç bulamazken nice insanın ilaç israfına niçin çözüm bulunmaya çalışılmaz? Çarşılarda, pazarlarda en çok giyim ve yeme içme ile ilgili çeşitli ticarethaneler göstermektedir ki insanlar elbise ve gıda israfına hele ülkemizde çok mu çok düşkündür. İki dükkandan bir tanesi ya kıyafet satmakta ya da gıda satmaktadır. Kağıt israfı bile çok ayrı bir problemdir. Bir, bir ton kağıt için en az yetişmiş büyük on yedi ağacın e, katledilmesi e, ne büyük bir doğa katliamına götürmektedir onu bir değerlendirin. Kağıt israfı derken sadece gazetelerdeki kağıt israfını bir düşünün. Bir gazete kaç sayfa çıkar ama lüzumlu yazılar aslında kaç sayfaya sığabilir? Dolayısıyla herhalde yüzde onu oranında e, gazetelerin ihtiyaca cevap verecek yazıları olduğunu, onun dışında olmasa da olabilecek yazı ve resimlerin e, doldurulduğunu e, israfla al alakalı bir herhalde değerlendirme yapabilirsiniz. Gazetelerin en azından onda dokuzunun ve gazete sayfalarının da onda dokuzunun israf kavramıyla izah edilebileceğini düşündüğümüzde gazete dışında nice kağıtların israf edildiğini de buna oranla değerlendirebilirsiniz. Romanlar, kitaplar için de benzer değerlendirmeler yapılabilir mi tartışılır ama gereksiz yazışmalar, dilekçe ve bürokratik kağıt, bürokrasi uğrunda harcanan lüzumsuz kağıt masrafları gerçekten... Gerçekten Türkiye açısından düşünüldüğünde önemli bir israftır. Yine erken kalkılmayıp gece geç yatıldığı için enerji israfını, elektrik tüketimini, televizyon ve sadece ampul kullanma üzerinden bile hesaba katsanız çok büyük hesaplar tutacaktır ki bu hesapları tutmak için henüz icat edilmiş bir makina yoktur. Tabi böyle bir makine icat edilmiş olsa o da israf olur mu olmaz mı o da ayrı bir konu. Evlerde bir tembelhanedir. Tembelhane değil, sadece vaktin, aynı zamanda paranın, sağlığın ve daha birçok israf edilecek şeylerin israf edildiği yerler haline gelmiş evlerimiz, iş yerleri, sokaklarımız, gezilen, görülen yerlerimiz. Dolayısıyla her şeyimiz israfa hamledilmekte. İnsanımızın bütün değerleri israf için lüzumsuz tüketime sarf edilmektedir. Ee, bunları için bazı örnekler verdim. Çöp, çöpe atılan ekmekleri, dökülen yemekleri, musluklardan damlayan ya da gereksiz yere sarf edilen, israf edilen suları değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla e, düğünlerdeki israfı ayrı bir e, kategoride gündeme getirebilirsiniz. Seçim için sık sık yapılan e, seçimlerin ne kadar büyük israflara yol açtığını, e, zaruri masrafların yanında ...lüzumsuz kağıtlara, reklam afişlerine, lüzumsuz reklamlara ne kadar paralar ayrıldığını e, değerlendirebilirsiniz. Teknolojik aletlerin ne kadarının lüzumlu, ne kadarının zararlı, ne kadarının gereksiz e, yerlere harcandığını e, düşünebilirsiniz. Dolayısıyla örnekleri çoğaltmak mümkün ama biz sigara içiyorsak sigaramıza, boş vakitler geçiriyorsak boş vakitlerimize... E, Günümüzü Allah'ın istediği şekilde kullanmıyorsak o dakikalarımıza hep israf açısından bizden hesabı sorulacak Allah'ın nimeti e, olarak değerlendirmek ve her şeyden hesaba çekileceğimizi idrak etmek zorundayız. Her nimetten hesaba çekileceğimizi unutmadan israf denilen canavarı doyurmayı bir tarafa bırakarak vaktimizi de nakdimizi de paramızı da diğer kıymetli hususlarımızı da e, emanet olarak, imtihan olarak değerlendirip Allah için kullanmaya, helal yollardan sapmamaya gayret edelim. Bu anlayış, bu temenni ve bu dua ve tavsiyelerle sözlerimi noktalar. Hepinize Allah'ın razı olacağı davranışlarda bulunmanızı e, tavsiye eder. Allah'a emanet ederim sevgili dinleyicilerim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.